İkinci kısma bakacak olursak kardeşlerim, bilindiği gibi bedende arız olan bir hastalık, o bedenin sıhhatinin ve iyiliğinin zayi olması demektir. Bir beden hasta olduğu zaman, tabi itidalinin de dışına çıkmış olur. Böylece o beden, tabi kavram ve hareketini de ya tamamen veya kısmen yitirir körlük, sağırlık, çolaklık gibi haller, bedendeki bir organın sıhhat ve kuvvetinin tamamen zayi olmasının örnekleridir. Bazen aksaklık kısmen olur, bazense aksaklık kavramlarda görülür. Sıhhaten bozulması sebebiyle kişi eşyayı olduğunun tersine idrak eder. Mesela tatlıyı, acı, acıyı tatlı olarak algılar çirkin bir şeyi hoş hoş olanı da çirkin olarak idrak eder sesim net değil mi bazen de sıhhatini kaybeden kişinin tabi hareketlerinde bir bozukluk görülür Allah razı olsun tatma, tutma itme, çekme kuvvetleri zafa uğrar bu sebeple kişi büyük elen ve ızdıraplar çeker. Fakat bu gibi arızalar onu ölüme ve helaka götürmez kardeşlerim. Kişinin böyle tabi itidalını kaybetmesinin şüphesiz bir takım sebepleri var. Bunlar ya keyfiyetle ya da kemiyetle ilgilidir. Eğer arıza keyfiyette ise hastanın ateşi yükselir ya da düşer kendisinde ya hararet görülür ya da üşüme. Dünyesindeki rutubet ve nemlilik ya azalır ya da çoğalır. Dünyesindeki durum neyse onun gerektirdiği şekilde ilaç alıp tedavi görmesi gerekir. Burada özet olarak söylemek gerekirse deriz ki kardeşlerim sıhhat ve sağlığın temeli üçtür. Birincisi bedendeki sıhhat ve kuvvetlerin korunması ikincisi zarar ve eza veren şeylerden sakınılması üçüncüsü sağlığı bozan maddelerin bedenden dışarı atılmasıdır işte tıbbın ve tıpla uğraşanların üzerinde durduğu esaslar kısaca bunlardır şöyle bir hatırlayalım kardeşlerim Yüce Rabbimiz misafire hastaya ramazan orucunu sonraya bırakmalarına izin vermiştir, değil mi? Neden? Sıhhat ve kuvvetlerini korumaları için, değil mi? İşte misafir veya hasta olan bu özrü sona erdiği zaman ramazan orucunu kaza edecektir. Zira hasta hastalığı halinde oruç tutsa bu onun hastalığını artıracak. Veya onun kuvvetini azaltacak. Misafir olan da böyledir. Zira seferde fazlaca kuvvet şarfı vardır. Bir de oruç tutacak olursa kuvveti daha da azalacak. Misafir ise kuvvetinin artmasına muhtaç bir durumdadır. Bu sebeple kendisine orucunu kazaya bırakması hususunda Allah subhanahu ve teala ne yapmış izin vermiştir zarar ve ezar veren şeylerden perhiskar olup korunmaya gelince yine bakın Yüce Rabbimiz Fahanehu ve Teala hasta olan bir kulunun abdest veya gusül iktiza ettiği zaman eğer soğuk su ile bu ihtiyacını gidermesi kendisine zarar verecekse onu bundan korumuş ve kendisine teyemmüm yapmasını emretmiştir. Bu suretle kulunun maddi yapısına bir zarar ve eza ulaşmasını ne yapmıştır? Önlemiştir. Elbette kulunun manevi yapısına zarar veren şeylerden de koruyup himaye eylemiştir. Ona ne kadar hamdü sena eylesek azdır kardeşlerim. Eğer sağlığa zarar ve eza veren şeyler bedende mevcut ise, Bunların bedenden dışarı atılması meselesine gelince, bu hususta da güzel bir misal olarak, hac sırasındaki ihramlıyı hatırlayalım kardeşlerim. Aslında ihramlıyı tıraş olmak yasaktır. Fakat başı bitlenmiş, derhal tıraş olarak başındaki ezayı atması için kendisine müsaade edilmiştir tabi bu zarar ve ezadan kurtulması en kolay olan şeydir de işte Yüce Allah ilgili ayetiyle kulunu bu hususta uyarmış ve kendisine kolaylık ihsan eylemiştir. Evet. Ben bir defasında Mısır'da bulunduğum bir sırada sıhhat ve sağlığı korumanın başlıca temelleri ve bu hususta Yüce Allah'ın kullarına olan rahmetini Tıp ilmiyle uğraşanların ileri gelenlerine bu şekilde anlatmıştım. Onlar benim bu anlattığıma hayran kaldılar. Hatta işlerinden biri şöyle demekten kendini alamamıştı. Vallahi ben bu faydalı bilgileri almak için kalkıp ta batıya sefer etsem doğrusu yine de az gelirdi. bedenle ilgili olarak sağlığın bu temelleri böylece bilinip kabul edildikten sonra sözü tekrar getirelim kalplerle ilgili sıhhat ve sağlığın temellerine evet kardeşlerim bir beden nasıl bedeni kuvvetlerin korunmasına muhtaç ise elbette bir kalp de kalbi kuvvetlerin korunmasına öylece muhtaçtır kalbin kuvveti ise imandır kardeşlerim. İtaattır. İbadettir. Ayrıca kalbe zarar ve eza veren şeyler de kalbi esaslı bir şekilde korumak zaruridir. Bu ise şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın haram ve yasak kıldığı şeylerin terk edilmesidir. Günah ve itaatsizlikten uzak durmaktır. Kalbe zarar vere, zarar veren ufacık şeylerden bile sakınıp kalbi korumaktır. Aleyküm selamlarım. Zira her şey küçükten başlar kardeşlerim. Sonra büyür gider. Şayet herhangi bir günah irtikap edilmişse samimi bir şekilde tevbe edip Allah'tan af ve mağfiret dilemek lazımdır kalbin hastalanması bir nevi fesade uğrayıp bozulması demektir bu sebeple kalbin tasavvuru, tasavvuru ve iradesi de fesada uğramış olur artık kalp doğru olarak düşünemez doğru olarak kavrayamaz yani hakkı hak olarak görmediği gibi tersine hakkı batıl olarak görür İdrakı tersine döner veya büyük elçi ölçüde eksilmiş olur. İradesinde de tersine tecelliler veya eksiklikler görülür. Artık hakkı seveceği yerde ona buğz eder. Batılı reddedeceği yerde onu sevmeye başlar. Haktan faydalanamadığı gibi batılın zararından da korunamaz bu ahmak. Evet ilgili ayetin haber verdiği gibi kardeşlerim şüphe ve şevhet girdapları içinde iyice bozulur gider sonunda da helak olur sıhhat ve maraz yani hastalık ve sağlık birbirinin zıddıdır sıhhat sıhhate sebep ve medar olan şeylerin bulunmasıyla korunmuş, bunların yok olması neticesinde de zayıflamış veya yok olmuş olur. Hastalık ise böyle değildir. Hastalığı yapan sebeplerin ve benzeri şeylerin bulunmasıyla hastalık da artmış olur. Yani sıhhat aynısı veya benzeri sebeplerden korunduğu gibi kardeşlerim, hastalık da hastalık sebeplerinin zıttı olan şeylerle giderilir. Herhangi bir hastalık o hastalığı yapan sebebin veya benzeri şeylerin bulunmasıyla değil bunların izale edilip giderilmesiyle giderilmiş olur. İşte bu itibarla da sıhhat ile hastalık birbirinin zıttı ve hilafınadır. Bunlar diğer itibarla da birbirine benzemezler. Mesela Biraz sıcak veya soğuk olması. Sıhhatli bir kimseye dokunmazken hasta birisi bundan ne yapar? Hemen rahatsız olur. Bir miktar harekette bulunma sağlıklı bir kimse için bir mesele değilken hastalıklı birisi için çok zor olur. İşte kardeşlerim aynen bunun gibi eğer kişinin kalbi hastalanıp fesade uğramışsa Küçücük bir şüphe veya şevhet ona çok dokunur. Bir şüphe veya şehvet ne kadar zayıf olursa olsun hasta olan kalp onu kolaylıkla reddedemez. Böyle bir gücü kendisinde bulamaz. Sıhhatli ve kuvvetli bir kalp ise kat kat fazla ve büyük şüpheler karşısında bile görevini tam olarak yapma gücüne sahiptir. Düşünün Hazreti Ebubekir'e Mekke müşrikleri, senin arkadaşın artık iyice kafayı üşüttü, yeri bıraktı da göğe çıktığını söylüyor dediğinde Ebubekir ne dedi kardeşlerim? O ne diyorsa doğrudur dedi. Değil mi? Allah bize öyle kalp nasip etsin. Sıhhatli ve kuvveti sayesinde dağlar misali ağır ve büyük şüpheler. Ve şevhetler karşısında bile hiçbir sarsıntıya uğramadan onların üstesinden gelir. Kısaca buraya kadar sözlerimizi özetleyecek olursak kardeşlerim. Aslında hastalanmış bulunan bir kalbe hastalığı yapan sebebin aynısı veya benzeri diğer şeylerin arız olmasıyla o kalbin hastalığı arttıkça artar hastalığın artması nispetinde de kuvveti ve sıhhati eksilir. Eğer bu gidişe karşı yerinde ve zamanında tedbirler alınıp tedavi edilmezse, yani hastalığını azaltacak, kuvvet ve sıhhatini artıracak sebeplere tevessül edilmezse, şüphesiz sonu hüsran ve helak olur. İnsanı insan olarak yaratan ve ona kalp gibi bir nimet ve meziyet veren Yüce Allah, tevfikini ihsan buyurup kullarının yarı ve yardımcısı olsun. Amin Ya Rabbi.